Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Pakistan'daki sel felaketinin boyutları yine anlaşılmaya başlanmışken, yayınlanan bir rapora göre dünyanın en büyük ekonomilerinde kötüleşen kuraklıklar, fırtınalar ve şiddetli yağmurlar gibi aşırı hava olayları 2050 yılına kadar küresel ekonomide 5,6 trilyon dolarlık zarara neden olabilir. Bu yıl şiddetli yağışlar Çin ve Güney Kore'deki şehirleri sular altında bırakıp Hindistan'da su ve elektrik arzını bozan selleri tetiklerken kuraklık da Avrupa genelinde çiftçilerin hasatlarını riske attı. Bu tür felaketler ekonomilere yüz milyarlarca dolara mal oluyor. Brüksel merkezli afetlerin Epidemiyolojisi araştırma merkezi tarafından sağlanan Acil durum veri tabanına göre geçen yılki aşırı kuraklık, sel ve fırtınalar 224 milyar doların üzerinde küresel kayıplara yol açtı. Ancak mühendislik ve çevre danışmanlık firmasının raporuna göre iklim değişikliği önümüzdeki 10 yıllarda daha yoğun yağış, sel ve kuraklığı tetiklediği sürece bu maliyetler artacak. Şirketin Kanada su piyasası programını yöneten Don Holland, suyun çok fazla veya çok az olduğunda, bir topluluğun yaşayabileceği en yıkıcı güç olabileceğini söyledi. Gezegenin yarısı ve içerdiği deniz yaşamını ele alan uluslararası bir koruma alanı oluşturmak için Birleşmiş Milletler müzakereleri sonuçsuz kaldı. İki hafta önce ortak bir anlaşma hayaliyle başlayan müzakereler, gezegenin okyanusların üçte ikisindeki biyolojik çeşitliği korumak üzere tasarlanmıştı. Bu anlaşma ülkelerin sınırları dışında kalan uluslararası sularda geçerli olacaktı. Fakat Birleşmiş Milletler üyeleri denizden elde ettikleri karların nasıl paylaşılacağı, koruma alanlarının nasıl oluşturulacağı ve açık denizlerde alanların nasıl oluşturulacağı ve insan aktivitelerinin nasıl engelleneceği gibi konularda hemfikir olamadılar. Birleşmiş Milletler Okyanus Erçisi Renadi. Çok gelişme kaydetmiş olsak da anlaşmanın şartlarını bitirmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var dedi. Çoğu insan New York'ta gerçekleşen ve 15 Ağustos'ta başlayan oturumun deniz yaşamının korunması ve deniz kullanma yöntemlerinin sürdürülebilir olmasını sağlayacağını ummuştu. Greenpeace'in okyanusları koruma kampanyasından Laura Mellor, özellikle okyanus koruma alanlarında ilerleme kaydedilmiş olsa da yüksek hedef koalisyonu üyeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler, Taahhütlerine rağmen uzlaşma için çok yavaş hareket ettiler dedi. Meller zamanın tükendiğini söylerken şöyle devam etti. Daha fazla gecikme okyanusun yıkımı anlamına gelir. Üzgünüz ve hayal kırıklığı hissediyoruz. Müzakereler devam ederken okyanuslar da dahil olmak üzere bunun sonucuna bağlı yaşayanlar acı çekecek. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip, trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı. 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yasağın son ermesiyle denizlerde açılacak balıkçıların sezona palamut avı ile başlaması bekleniyor. Rize Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Göktuğ Dalgıç, küresel ısınma ile denizlerde balıkların kışlama göçüne değinerek yeni sezonun beklentilerini değerlendirdi. Küresel ısınma çok büyük bir problem. Dünya çapında bilim insanları tarafından takip ediliyor. Son yıllarda dünyanın bazı bölgeleri için küresel ısınma dezavantaj, bazı ülkeleri içinse avantaj. Özellikle su kolonunun kullanan balıklar, suların sıcak olduğu bölgelerden soğuk olduğu bölgelere doğru göç ediyorlar. Özellikle Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bu tip bilimsel çalışmaları görüyoruz. Orada balık polipülasyonlarının arttığını ve farklı çeşitlerde balıkların geldiğini görüyoruz. Ülkemizde özellikle Akdeniz kıyılarında daha sıcak bölgelerden göç eden balıkların, Kızıldeniz'i kullandıktan sonra Akdeniz'de stoklar oluşturduğunu ve ticari balıkçılığa önemli bir miktarda av getirdiğini görüyoruz. Karadeniz sularının ısınmasıyla balıklar kışlama göçü ihtiyacı duymayabilir. Göç olmayınca daha az miktarda Hamsi'nin Kuzeybatı kıyılarından Türkiye kıyılarına doğru inebileceğini öngörüyoruz. Bu durum balıkçılarımızı olumsuz yönde etkileyebilir dedi. Nitekim Akdeniz'e göç eden pek çok egzotik türde yerli balık türleri ve popülasyonlarının yok olmasına neden olduğu için... Zarar da veriyor aynı zamanda. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2022-23 Av Turizmi uygulama talimatını yayınladı. Talimata göre, yaban keçisi, kızılgeyik, çengel boynuzu, dağ keçisi, Karaca ve Anadolu yaban koyunu gibi hayvanların avlanmasına izin verildi. Öte yandan, Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzu, dağ keçisi, kızılgeyik ve melez yaban keçisi, ajente kotalarının alt turizmi izin belgeli acentelere 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamında ihale edileceği belirtildi. İhaleye ek olarak da hayvanlar üzerinden indirim vaadi verildi. Yerli avcı kotalarında tür ve miktar gözetilmeden avlanma ücretlerinin %50'si kadar indirim uygulanacağı bildirildi. Ayrıca hayvanların yaşından Boyuna, boynuzundan adedine kadar ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yapıldı. 24 Ağustos'ta yayınlanan talimatta hayvanların avlanması için 29 Ağustos'tan 19 Ekim'e kadar başvurunun süreceği duyuruldu. Yaban ve menes keçi, kızıl ve çengel boynuzu dağ keçisine bakanlığın biçtiği avlanma ücreti izni 750 lira, Karaca'ya 500, Anadolu yaban koyuna ise 2000 lira. İklim krizine ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.